Muhammed hürmetine nimet bulan, onun hürmetine, devlete, rütbeye nâir olan, peygamberin ezanına muharif oluyor ki uykumuz kaçacak diye. Sabah uykusunu diyor. <gülüyor> Hiç merak etme aziz dostum. Belki ezanı sen susturabilirsin ama sonra çam çalarlar tepemde. Kurtulamazsın. Allah'a secde etmesen kula secde edersin. Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Allah'a tapmayan paraya tapar. Allah'a tapmayan rütbeye tapar. Kasaya tapar, keseye tapar, kadına tapar. Ezanı kestirebilirsin ama sonra çan çalarlar. Çanı da kestiririm. Kamçıyla namaz atasını kaldırırlar. Namaza değil, işe. Hürriyetin elinden gider. Serbest Allah diyorsan eğer hürriyetine bunu meden-i şükran olması için. Serbest Allah diyorsan ya. Bak dün gelmiş ben kitapçı bir yorumlu kitap satıyorum kitapsızlara. Bir zat gelmiş bir hutbe var mı diyor. Çıkardık bir hutbe Arapçılık besliyor, verdim. Anladım ki buralı değil, dışarlılıklı. Nereye sıçra alıyorsun diye sordum. Bulgaristan için dedi. Acaba geçirecek miyim dedi. Sayfada 50 sayfalık bir kitap, kutbe kitabı. Ödü patlıyor, titriyor. Şeyin. Nedir? Dedi görürlerse felaket olur hudutta dedi. İnşallah görmezler dedi. Ağlay ağlaya gitti. Cuma'yı nasıl gizli kılıyoruz dedi. Cuma namazını. Sen Allah diyorsun serbest. Hürriyetin de çünkü. Sancağın bayrağın elinde. Bu... Hürriyetin, sancağın hep Hazreti Muhammed'e borçlu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin Hazreti Muhammed'e borçlusu. Senin azizlerin İslam dinidir. Kim İslam dinine tutunur aziz olur. Kim İslam'ı terk eder zelil olur. Milyon sahip olsun isterse. Ama Müslümanları Cenab-ı Hak kendine asi olan Müslümanları böyle kafirlere teyip eder. Zalimlere teyip eder. Görüyorsunuz İslam aleminin şu hayatı bak. İki, iki İslam derdine harb ediyorlar. Bir efendim, Yahudi devleti çıkmış, İslam'ı parçalıyor, onlar ölüyorlar, insanlar ölüyor, kırılık, kırılık, kırılık. onlar bizim diğer kaymakamlığımız idi. Direkt yani bizim kaymakamlık galilikti yani. Senin babanın yani 60 sene evvel, 65 sene evvel. Buradan bir adam pasaportu aldım 65 sene evvel. Mekke'ye kadar hiç soru olmadan pasaportu alıp giderdi. Yemen'e kadar giderdi. Basra'ya kadar giderdi. Daha Bulgaristan'ın nihayetine kadar gider, Bosna Hersey'e kadar giderdi. Sormadan. Senin de çünkü abayecin almıştı orasını. Adaletiyle aldı, kılıcıyla değil. Müjde et kılıcıyla değil, adaletiyle aldı. İmanıyla aldı. Allah ile aldı. Muhammed'iyle aldı. Kimsenin burnunu kanatmadı. Herkese dini hürriyetini verdi. Herkese vicdan hürriyetini verdi. Bulgar o zaman, Bulgar o zaman çanlı çalıyor. Kesesini ibadetini yapıyordu. Kimsin o zulüm? Yan gözden bakamıyordu. Şimdi koruyan Müslümanları. Kur'an'ı tahkir ederek ellerinden alıp okutmuyor işte mani oluyor yani işte, bitti. Zilin size düşürdü. Neden bu? İşte Hz. Muhammed'den bağların kesilmesiyle bu sallallahu aleyhi ve sellem. Dönün Hz. Muhammed'e Böyle lisaren değil, fiilen her işimizle özümüz doğru sözümüz doğru yüzümüz ak gönlümüz fak iman sahibi olarak dönelim Hz. Muhammed'e işini gideşecek. İsmen Muharebesi'nde biliyorsunuz yedi düvelle harbettik. Silahımız yoktu, topumuz yoktu, tüfeğimiz yoktu. İmanımız vardı ama. Allah'ımız vardı. Allah Muhammed'imiz vardı. En büyük dertnotları onlara gözümüzü verdik Çanakkale'de. Kafir geldi, düşman girdi. Anadolu'nda İsmet-i Halime'ne kadar baltı sapreyle, taşla kovaladı kafiri. Neden? Çünkü birlik vardı. Tevhid vardı. Tevhidin nuru vardı. Muhammed Mustafa'nın muhabbeti vardı. Allah. Dönerim gene, gene öyle olacak. Abdestsiz namazsız olmaz. İbadet-i olmaz. Haram yemekle olmaz. Halkın sırtında geçinmekle olmaz. Çalışacaksın, üyeleceksin. Allah Kur'an ne diyor bak. Allah'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi ilim sıfatıdır. Öğreneceksin, bileceksin. Yalnız kamçı diye... Yılanı tutmayacaksın. Bazı kamçı diye yılanı torar olucunda. Haber olmaz. Sonra o yılan büyür, kendini sokar. Neyse geçiyoruz. Ferah ve saadet Hz. Muhammed'in kapısındadır. Allah oraya açık bırakmış diyor. Bütün kapılar dolundu Hz. Muhammed'in kapısını açtı. Orada da her kim içeri girerse benim rızama ilişir diyor. Şöyle onlara, Habibim Muhammed eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar yolları ben seveyim. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayınca Allah sevmez kulumu. İttiba edersen Allah'ın peygamberinle beraber olacaksın. Resulullah'ın cemiyetinde bulunacaksın. Resulullah'ın sancağı altında olacaksın. Arşın gölgesinde gölgeneceksin. Hem dünya saadetine hem ahiret saadetine nail olacaksın.